Yeral Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Ali, yengenin durumu nasıl? İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor. Ya ona bir şey olursa, Allah korusun. Ali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 20. Bölüm Allah Resulü, amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konundan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti. Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi. Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif, Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler. Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz. İnşallah Zeyd Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene Keşke bu daveti kabul etseler keşke Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd? Evet Beraber gideceğiz. Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin. Amin. İnşallah. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif iki günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini üç kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla ile akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini ezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar. Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. <gülüyor> ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hey, anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz? Peki iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı. Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed Bir müddet sohbetten sonra peygamberimiz asıl maksadını açıkladı Ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi Ey Muhammed nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret? Ey Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun? Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin? Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin. Bırakın şunu. Konuşmayın. Dediği gibi biri ise Sözünü reddetmek tehlikeli olur Yalan söylüyorsa Ki yalan söylüyor Konuşmaya değmez Siz nasıl insanlarsınız Neden sakince dinlemiyorsunuz O Allah'ın Resulüdür Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz Bu şerefe nail olsanız Dünyada ahirette ayaklarınızın altına serilir Siz Muhammed'i yakından tanırsınız Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu Ne zamandan beri köreler Şerefli liderlere akıl veriyor seni burada tutuyorsak, Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle. Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil. Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz. Eee! Yeter artık! Çıkın gidin buradan! Derhal! Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik Abimi duydunuz Derhal terk edin burayı Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı. Ey ahali! Bakın burada ne var? Hatalarınıza hakaret eden, kutlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın! Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Latve Uzza değil ha! En yüce tanrıyla Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş Kimmiş o. göster de içindeki şeytanı çıkaralım <gülüyor> Kendi kavminin sahiplenmediği Öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu Zeyt korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı o zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa? Taşlayın şu günahkarı. Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın. Vurun hadi. Durmayın. Yapmayın. Vurun atın. O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Allah Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başımız kanıyor Elleriniz kırılsın Bırakın onu Bırakın dedim Çek ellerini onun üstünden Böyle gelin ya Resulallah Koluma girin Ayaklarımız parçalanmış Benden destek alın Sarılın bana Az daha yürüyelim Belki peşimizi bırakırlar resulü ya रसulullah az kaldı. Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşıdı. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe-i aya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı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 her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Ba sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar. Addas, buraya gel. Buyurun efendim. Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al Şu tabağın içine koy Götür ikram et Derhal efendim Buyur, Efendilerimin size ikramı Resul-ü Ekrem Üzümü Bismillah diyerek Alıp yemeye başladı Bu Addas'ın dikkatini çekmişti Vallahi bu sözü Bu beldenin halkı bilmezler Ve söylemezler Peygamberimiz ''Ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin?'' diye sordu. ''Ninovalıyım ve Hristiyanım.'' ''Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin.'' dedi. Ha, ''Sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?'' ''Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim.'' deyince Addas kendisini tutamadı. Ve efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı. Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu. Yazıklar olsun sana Hattas Sen bu adamın başını ellerini neden öptün? Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir. Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, Ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası, Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.